sinefil Aslıyan İsmenler Melis Bekli ve Yeşim Guru Seven Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da Bir Sine programında daha birlikteyiz. Ben yaşım Burul Seven. Ben Melis Behlil. Programımızı haftanın yeni filmlerinden Fame ya da yeni Fame'in <gülüyor> sound check'inden bir parçayla başladık. Not Not'un aynı adlı parçayı seslendirdi. Temayı biliyoruz ama oldukça değişik bir versiyonu karşımızda bu sefer. Evet, Fame 2009 olarak geçiyor. Ee, bu hafta altı yeni filmimiz var. Onlara geçmeden önce her zaman gibi iletişim bilgilerimizi verelim sizi. Açık radyonun telefon numarası. Alan kodu 212 343 40 40. Sinefil programının e-posta adresi ise Sinefiller at gmail.com. Gmail Ayrıca program destekçimiz Yüksel Aksu'ya çok teşekkür ediyoruz. Evet, altı yeni film dedik. Bunların üçü Türk filme. E Hatta aralarında bu senenin belki de en ilginç filmlerinden iki dil bir bavul var. Üçü de yabancı film. Evet bahsedeceğimiz ilk film e, müziğiyle başladık programımıza. Fame, Melis'in de dediği gibi Fame 2009. Fame aslında 80'lerden e, kalma e, bir e, kavram. E, <gülüyor> 80'lerde önce televizyon dizisi olarak başladı sonra filmi de yapıldı. New York'ta bir müzik akademisine bir güzel sanatlar akademisine göre lisesi lisesinde e, ki gençlerin hayatını aktarıyordu. E, şimdi e, 2009'da benzer bir ortamda gençler ne yapıyorlar ona göz atacağız. Evet filmi Kevin Tancaron yönetmiş ki kendisi aynı zamanda koreograf ve pek çok müzik videosu da yönetmiş. Başrollerde gençler çok tanınmamış isimler, K. Baker ve Natery Newton gibi isimler var tanınmış olan isimlerse hocaları canlandırıyor. Eski Fame diziden e, hatırlayabileceğiniz Debbie Allen var aralarında. Kelsey Grammer var, Maggie Mullally var. Daha çok televizyondan tanınan isimler. Eee Fame'i sevenlere tabii hani aynı derecede şey gelmeyecektir ama e, yine de hani eğlenceli, danslı, şarkılı bir film olarak e, gerçi beklendiği kadar da iyi bir gişe yapamadı Amerika'da. Bakın bizde de herhalde eski film hayranlarını çekecektir bir miktar ee, evet yani bir de zorlu bir haftada gösterime giriyor ciddi rakipleri var evet bunlardan biri e, özellikle genç seyircileri çekebilecek bir lise e, korku komedi filmi Jennifer's Body kana Susadım. Evet, yine farklı bir isimle giriyor gösterime Jennifer'ın vücudu aslında orijinal adı köyde bir şarkıdan geliyor e, Kalkin Loven Group'un e, bir şarkısı Tarif etmek biraz güç çünkü korku komedinin ötesinde aslında bence tam da Buffy'nin yaptığı bu listenin çeşitli kavramları listenin ne kadar zor olduğu sosyal yönden ve özellikle de yakın kız arkadaşlar arasındaki bazen gergin olabilen o ilişkiyi tamamen hani canavara çevirerek anlatıyor. Hatta filmin e, tanıtım şeyi de işte tagline denilen she's evil not just high school evil. İşte o şeytan ve sadece hani lise şeytanı tipli değil. E, filmin senarist Koltuğunda tanıdık bir isim var Diablo Cody. E, i̇ki sene önce Juno ile e, Oscar ödülünü kazanmıştı. E, i̇kinci kez karşımıza çıkıyor e, ve de e, oldukça da merakla bekleniyordu bu çalışması. Diablo Cody zaten Juno'dan da hatırlayacağınız gibi zekice yazılmış diyaloglar ve e, aslında o lise jargonuna da hakim olmasıyla bilinen biri. Evet bu tam bir kadın filmi onu söyleyelim yani yönetmeni senarist yönetmen de Karen Kusama 2000 yılında Girl Fight e, kadın boksör kız dövüşü kız dövüşçü, e, kadın boksör hikayesi kız dövüşüydü filmin adı e, ilk filmiyle e, Sundance'ten ödül alarak adını duyurmuştu e, başrollerde de iki yine e, genç kadın oyuncu Megan Fox ve Amanda Seyfried iki arkadaşı canlandırıyorlar. Megan Fox bildiğiniz Megan Fox. Hani hakikaten şu anda dünya sinemasındaki en güzel kadınlardan biri. Biraz plastik bebeğe benziyor. ama hani, son da izlemiş Transformers'la zaten meşhur oldu. İkincisinde de oynuyordu. Ee, lisede de hani bütün erkeklerin hayranı olduğu işte cheerleaderlık falan yapan böyle işte. Amigo kızlar. Amigo'dan yani. öte hani bayrak da çeviriyor falan. Bir sürü öyle yeteneği de var. Eee Onunla en yakın arkadaşı gözlüklü, kendi halinde nasıl o kadar yakın oldukları da bir sürü insan tarafından anlaşılamayan Amanda Seyfried ki onu da aslında bir lise dizisinde Veronica Mars'ta ilk tanımıştık. Veronica Mars'ın en yakın arkadaşıyla orada da. Evet orada gerçi dizinin başından öldürülmüştü o yüzden daha çok geçmişten geliyordu. Evet. O hissiyatı da verdi bana biraz biraz Veronica Mars biraz Twin Peaks böyle bir e, lise ama öyle her şeyin iyi gittiği bir lise değil. Çevre olarak da bölge olarak da zaten Kanada'nın batısında çekilmiş bayağı bir Twin Peaks hissiyatı yaşatıyor zaman zaman. E, kısa sözün özeti pardon uzun lafın özeti Megan Fox'un karakteri hakikaten şeytan ve lisedeki erkek çocukları yiyor. Kısaca bu. Hmm. Yani o hale getir, geliyor, getiriliyor bir şekilde onu yani anlatmayayım. Yani söyleme bir anlamda gerçek seviyeye çekmişler. <gülüyor> evet, evet, bol kanlı, rahatsız olanlar kan revandan pek yaklaşmasın derim ama o tarz böyle hani hem metaforlarla oynayan hem gençlik filmi tarzında e, hikayeleri sevenler için bence bir hayli e, eğlenceli çekici, bir... eğlenceli bir film tercih olabilir. Zaten sadece Megan Fox adı bile e, belli bir kitleyi çekecek bir evet. diye düşünüyorum. Haftanın bir diğer filmi, e, tek animasyonu aslında. O da bir kızlar filmi. E, liseli kızlara, e, liseli devam. kızlara devam. Casus kızlar. Bu, bu sefer Fransa'dan geliyor. E, bir televizyon dizisi olarak uzun süredir zaten oynuyor. Fransa'da oldukça popüler bildiğim kadarıyla. Paskajlardan yönetmiş e, Türkçe seslendirmeli gösterime giriyor. Bizde de başroldeki üç kızı e, üç birbirinden e, ünlü. Onlar da televizyon ünlüsü isim seslendiriyor. Cansu Dere Melisa Sözen ve Berküzer Korel. Evet, lise öğrencisi üç kız arkadaş. E, ajan olarak seçiliyorlar. Ve e... İşte çeşitli maceralara atılıyorlar tabi hani tam olmayacak bir şey ama eğlenceli daha küçük seyircilere yönelik özellikle kız seyircilere yönelik e, böyle bir haftanın tek animasyonu e, Totally Spies Le Film olarak geçiyor. Haftanın bir diğer filmi haftanın en ilgi çeken filmi sadece haftanın değil belki de senenin en önemli filmlerinden İki Dil Bir Bavul. Ee, üniversiteden yeni mezun olmuş e, bir Türk öğretmenin uzak bir Kürt köyüne gitmesi ve orada geçirdiği bir seneyi anlatan bir belgesel. Ee, filmi yönetmenleri Orhan Eskiköy ve Özgür Doğan'la bir söyleşi gerçekleştirdik. Birazdan onu yayınlayacağız size. Evet, iki dil bir bavul bol bol da ödül alıyor ama bunların hepsini yönetmenlerin kendi ağzından Dinleyebilirsiniz birazdan. Biz diğer Türk filmlerine geçelim. Bunlardan bir tanesi Melekler ve Kumarbazlar. Ertekin Akpınar yönetmiş filmi. Başrollerde Cem Davran, Bülent Şakrak, Kutay Köktürk ve Nail Kırmızıgül yer alıyor. Ee, bu da 17 Ağustos depremi sonrasında Ada Pazarında geçen bir hikaye. Dört yakın arkadaş Şefzuar Zeynep, Selami ve Haydar'ın e, bu deprem sonrasında yaşadıkları travmayla baş etmelerini ve kendilerine yeni bir hayat kurma gayretlerini anlatan bir film haftanın son filmi ise bir komedi kanalizasyon Alper Mesci yönetmiş Okan Bayülgen, Hakan Yılmaz, Erol Günaydın ve Rasim Öztekin gibi isimler var başrollerde ee, Alper Mesci daha önce 2007 senesinde Musallat adlı bir korku filmi yönetmişti ee, bu ikinci filmi burada e, bir medya eleştirisine girişiyor Evet, televizyon eleştirisi ee, Televizyonda nasıl Rating yapılacağına dair Herkes kafa yorarken Bir e, cam silicisi Olarak gelen İmdat İmdatına yetişiyor kanalın ve e, Tamamen e, her şeyi diye Değiştiriyor Onun gözünden daha işte Bir şekilde halkla bir Görülüp onun beğendiği şeyler Tabi rating yapacağı için e, Kanal yöneticiliğine kadar yükseliyor bir tane Disney filmi vardı böyle. Reytingleri önceden tahmin edebilen bir maymun vardı. <gülüyor> Pazar sabahları oynar genelde TRT'de. Arada bir gene denk geliyorum. Ee, onda da kanalın yöneticileri e, o maymun ve sahibini atlamışlardı üzerine. Ve hani bütün e, şeyleri öncesinde ona izletip... ...onun vereceği tepkilere göre gösterimi sokup sokmamaya karar veriyorlardı. Hani bu belki üçgüdüsel bir şey hissetme. Hangisinin reyting yapıp yapmayacağını... İki dil bir bavulun yönetmenleriyle yaptığımız söyleşiye geçmeden önce... ...Jennifer's Body, kana susadım filminden bir parça daha dinleyelim. Low Shoulder'dan gelecek ki e, filmde çok önemli bir rolü olan kurmaca bir rock grubu Low Shoulder. Through the Cheese... Watching our seeds grow, and how you cried when you saw the first leaf show. The love was pouring from your eyes. So can you see the branches hang? I'm still here Low Shoulder'dan dinledik Through the Trees haftanın yeni filmlerinden Jennifer's Body kanı susadım filminden bir parçaydı şimdi haftanın yeni filmlerinden İki Dil Bir Bavul'un yönetmenleri Orhan Eskiköy ve Özgür Doğan ile yaptığımız söyleşiyi dinliyoruz İki Dil Bir Bavul'un yönetmenleri Orhan Eskiköy ve Özgür Doğan'la birlikteyiz merhaba arkadaşlar merhaba. merhaba film bugün gösterime giriyor girdi biz gösterime girmesinden önce yaptık bu söyleşiyi kendileriyle de ve de Altın Portakal'dan en iyi ilk film ödülünü alıp taze taze gelmişken, gerçi Özgür Antalya'dan geldi, Orhan ise Abu birden geldi, oradaki film festivalinde de yine büyük bir ödül aldınız en iyi Orta Doğu filmi ki bu zaten almakta olduğunuz ödüller silsilesine yeni bir katkı olmuş oldu, çok tebrik ediyoruz öncelikle. Teşekkürler, sağ olun. Ama ödüllere geçmeden önce bir filmden kısaca bahsedelim. Doğuda bir köye giden taze öğretmenin öyküsü Emre, öğrencilerle olan ilişkileri, bütün bir ilk senesinin hikayesi. Bir yandan hem hikaye hem gerçek. Proje nasıl ortaya çıktı, nereden bu fikir geldi aklınıza, Emre'yi nasıl buldunuz? Onları biraz çekim sürecinde anlatabilir misiniz? <gülüyor> Hikayenin ortaya çıkışı 2003 yılı. 2003 yılında bir bizim okulan mezun, eğitimden mezun bir arkadaşımız okula gelmişti. E öğretmenliğinin ilk yılı doğumunda ve bir hikaye anlattı. E kışın soba yakmak isterken istemiş ve gaz yağı bitmiş çocuklardan gaz ya istemiş. Ertesi gün çocuklar kelpeten getirmişler. Evet, ee, çünkü gaz e, Kürtçe'de kerpeten demekmiş bu hikaye, bizi çok etkiledi yani bu anekdot ondan sonra bu filmi yapmaya karar verdik e, o okula özgür de ben de aynı şeyleri yaşadım dedi e, ve hala yaşanıyor olması hikayenin hala yaşanıyor olması e, ve o anda aslında biz Kürt sorunu, o okulun içinde başladığını düşündük ona karar verdik çünkü çocuklar öğrenemiyorlar başka bir dilleri var sonra ee, büyüyorlar e, farklı ee, yollardan geçiyorlar ve bir gün isyan ediyorlar sonra ee, para bulmaya çalışırken ee, filmi ertelemek zorunda kaldık çünkü kısa filmler yapmıştık daha önce Artık profesyonel olarak yapmak istiyorduk. Bu nedenle ee, para ararken ertelemek zorunda kaldık, tak ki 2007 yılına kadar para bulamamıştık ama borç biraz bulmuştuk. Ama bu film yapmamız lazım noktasındaydık artık. Çünkü başka bir şey yapamaz hale gelmiştik bile. Sonra işte Özgür bir yolculuğa çıktı. Ben o dönemde izin alamıyordum işten. ...Özgür Urfa'dan Mardin'e kadar... ...gitti ve bölgeye baktı. Yani o hikaye hala nerede devam ediyor? Ona, ona karar verdik. Ee, ve Urfa'da olacaktı. Ama Viranşehir... ...demiştik önce. Gittik Viranşehir'e. İstediğimiz gibi bir öğretmen bulamadık. İki haftamız vardı. Biz de e, Sivere'ye döndük... ...taşınıp bir gün içinde hemen... ...Viranşehir'e 100 kilometrelik mesafe arası... Gittik orada ee, bir Kürt öğretmen arkadaş bize yardım etti ee, ve o sırada işte Emre bir arkadaş grubuyla geldi ama işlerinden hemen faayir de yani saçlar şöyle filan böyle. Ondan sonra otur konuşmaya başlayınca e, diğerleri birazcık böyle daha kaderciydiler yani kabullenmiştiler filan. Emri daha isyankardı. Benim ne için var burada filan üst üste sigara yakıyor bir taraftan. O noktada kapımızı soru işaretleri olmasına rağmen emreyle bu işin yapılabileceğine ikna olduk ve gidip köyünü gördük. Köylülerle tanıştık. Onlar da çok makul insanlardı yani. Çünkü başka hikayeler duyduk yani öğretmenle köylerin anlaşamadığı şeyler var, bilen yerler var. Neyse bizim şansımız bir noktadan sonra yaver gitmeye başladı. Ve çekimlere başladık. Çekimlerden de bahsedelim biraz. Kaç kamera yani aslında öyle bir yerde çok kamerayla ışıkla da giremezsiniz ama hani kurgunun başarısı muhtemelen aynı anda sınıfta bir sürü kamera var gibi duruyor. Nasıl çektiniz? Çocuklara nasıl bunu anlattınız? Onların tepkisi ne oldu? Hani burada sürekli birileri olacak etrafta ve ne sıklıkta gittiniz? Dokuz ay boyunca arada herhalde gidip geldiniz. Çekimlere Eylül 2007'de başladık ve Haziran 2008'de bitti. Bu dokuz aylık süreçte toplam sekiz defa gidip geldik köye ve 75 beş güne yakın kalmıştık köyde İşte tüm bu süreçte elimizde 70 saatlik bir görüntü var ee, tek kamerayla çektik zaten ikimizdik işte Orhan kamerayı kullandı ben sesi kaydettim. Dolayısıyla hani o görünmez olma hali değil. zaten görünmez olmaz mümkün değilsiniz sınıfın içerisinde. Hani yani 30 40 metrekarelik bir yerde, 50 metrekarelik bir yerde hani hep onlarla berabersiniz. Sınıfın içinde avantajımız şuydu. Yani tüsten odak noktası hep öğretmen. Yani Emre'nin gözünün içine bakıyorlar. Ne yapacak, ne diyecek şimdi diye. Böylece bizi hani orada yok sayabiliyorlardı. Günlük yaşamda da hani ilk başlarda böyle bir hani ilk birkaç dakika bir kameraya baksalar da yani kendi hayatlarına dönüp gidiyorlar, yani oyunlarına devam ediyorlar. Bir şekilde de alışmışlardı bize zaman içerisinde hani. Rum öyle, onun dışında benim kaçırdığım bir şey oldum bu arada bu sorulardan. <gülüyor> Bir de bir filmi iki kişinin yönetmesine çok alışkın değiliz Genelde hani filmlerin bir yönetmeni olur Bir sahibi bir yaratıcısı olur İki kişi çalışmak nasıl Bir deneyimdi onu merak ediyorum Bir de Özgür'ün Dediği ben hani buna benzer Bir şey yaşamıştım zaten Dolayısıyla Türkçe biliyorsun ee, Orhan sen Kürtçe biliyor musun? Bilmiyorsun film izlerken ben onu düşündüm yani mesela öğretmen Emre Kürtçe bilmiyor çocuklar da Kürtçe biliyor Türkçe bilmiyor ama siz filmi çekerken öğretmenden bir artınız sen çocukların dediğini aslında anlayabiliyorsun e gibi e ama sen anlayamıyordun Orhan Hani sen bir nevi öğretmenle özdeşleşiyordun ama Özgür'ün orada başka özdeşleşme noktaları da vardı bu da filme nasıl bir perspektif katlı? ikili çalışmanızı nasıl etkiledi? onu merak ediyorum biraz biz 2001'den beri beraber çalışıyoruz, yani ilk defa değil o yüzden yılların getirdiği bir uyumdan bahsedebiliriz. Biz süreci birazcık paylaşıyoruz. Yani Mesela onun anladığı şeyleri bana tercüme etmesi gibi, o anda diyor ki bunlar bunlar konuşuluyor. O noktada ben bir eksik hissediyorsam özgür bunu da çekmemiz lazım o zaman diyorum. Sınıfta ben çekerken burada bu yaşanıyor diyor. Özgür sabit oraya gidiyoruz. Onu takip etmeye başlıyoruz. Ee, bu tip e, seçimlerimiz oldu. Yani dolayısıyla bu mesela Özgür'ün yerine bir başkası olsaydı ben bu işi yapabilir miydim? Özgür benim yerimde başkası olsaydı Özgür bu işi yapabilir Yani dolayısıyla burada e, baştan karar verdiğimiz şeyler var. Bu estetiği nasıl yap yapacağız mı? İşte o sabit duran kamera. Ee, orada olmayısını yaratma gözlem ee, işte müdahale etmeme falan gibi şeyleri Onlar zaten karar verdiğimiz için orada birinin aksi bir şey yapması mümkün değildi ama hikayeyi takip ederken birbirimize bu tip yardımlarımız oldu İşte dediğim gibi de ee, bu beraber yaptığımız 5. Beş, film ilk uzun metraj ama daha önce yaptığımız dört tane kısa belgesel daha var onun getirdiği bir e, bakarak anlaşma e, konuşmanın bazen gereksiz olması durumu falan yani bu tip şeyleri kullandığımızı söyleyebilirim zaten o noktada belgesel kurmaca şeyinden de ilişkisinden de biraz bahsetmek lazım hani sizin orada olmama, seyirciyi oraya sokma hissiyatı dediğiniz Sonuçta belgeselin etik bir yanı da var Hani bunun kurmaca olmadığını biliyoruz ama elinizde bir senaryoyla yola çıkmışsınız o ayrım nasıl işledi ya da ayrım değil de sizinki zaten bir çizgi üzerinde daha çok e, hatta problem de oluyor galiba biraz kategorizasyon konusunda festivallerde, ödüllerde e, o ilişkiden biraz bahsedebilir misiniz? Yani Orhan'ın da daha önce söylediği diyeceğim onu burada söylemedi başka yerde söyledik. Kafa bir mi <gülüyor> Yani biz çok ayrıma yani bu tarz biçimsel ayrıma gitmiyoruz. Yani nihayetinde bunu bir sinema filmi olarak tasarladık ve yaptık. Ee, ama biz bir belgesel gelenekten geliyoruz ve belgeseli çok iyi biliyoruz. Hani sinema yolu belgesel sürecinin içerisinde öğrendik. Bu filmde dolayısıyla yani gerçek mekanlar, gerçek olay örgüsü ve gerçek kişiler üzerinden e, giden bir film. İşte Fırat Yücel'in altyazıda söylediği şey aslında hayatında orada bir kurmacası var. Sürekli tekrar eden bir rutini var. Dolayısıyla biz gidip onu orada yakaladık. İşin hani o tarafı belgesel, kurmaca yanıysa şu yani kadrajından tutun hani o konuya yaklaşımınıza kadar o kurmacanın olanaklarının tümü kullanılmış durumda hani montajın vesaire eklersek hani film öyle bir yerde duruyor ve biz hani bu biçimsel ayrıma çok da inanmıyoruz yani biz bir sinema filmi yaptık dolayısıyla bizim için mühim olan tarafı bu ama hani o belgesel şöyle bir gücük yani belgesel tarafının filme şöyle büyük bir katkısı var e, filmi çok inandırıcı kılıyor yani insanların burada itiraz edebilecekleri bir şey kalmıyor evet yani bu bir realite orada yaşanıyor hani İki Dil Bir Bavul'un yönetmenleri Orhan Eskiköy ve Özgür Doğan'la söyleşimize devam edeceğiz. Bana filmin en kuvvetli noktalarından gelen bir şey de, filmde aslında çocukların dünyasını takip ediyor olmanız. Yani köydeki yetişkinler ancak çocukların dünyasına girdikleri ölçüde sizin filminizde de yer bulmuşlar. Aslında köyde yetişkinlerin yaşamına dair de pek bir şey bilmiyoruz. Hani ortak alanlar bir tek bir köylünün evinde bir televizyon etrafında toplandıkları an var ama aslında o da hani başka bir şey anlatmak üzere, yani çocuklarla ilgili bir şeyi anlatmak üzere e, belli ki girmişsiniz oraya o ilişkiyi göstermek üzere çok da fazla takılmıyorsunuz yetişkin karakterlerin e, ve de o sabit kadrajda çocuklar giriyor çıkıyor bazen bir kedi giriyor çıkıyor onların hayatlarına dair e, bir şeyler giriyor çıkıyor e, ve o dediğin kurmacanın tekrar tekrar oynandığı hissi hani zamanın bir şekilde durduğunu hissediyoruz. Çünkü mekanı söylemiyorsunuz. Hangi köy olduğunu söylemiyorsunuz. Sadece çocukların isimleri var ve çocuklar isimleriyle varlar. Ee, onlar bu filmi gördüler mi? Biliyorlar mı? Henüz görmediler maalesef. Ama 20'sinde Siverek'te gösterime girecek. Orada bir sinema salonu açılmış bu yıl bizim dağıtıcımız da orayla anlaşmış ve 20'sine oraya gideceğiz. Hep beraber göreceğiz, 20 Kasım'da. Çocukların ne düşüneceğini, ne tepki vereceklerin, ne tepki vereceklerini, köylerini tepki vereceğini hiç bilmiyorum ama eminim onlar kendilerini güleceklerdir. Gerçekten çünkü köylülerin öyle bir tarafı var kendi başlarına gelen şeylerle çok iyi eğlenebiliyorlar yani hayata öyle bir bakış açıları var. O köyde de öyle. İşte çıkarttıktan sonra birbirlerinin kafasını satmaları gibi filan ee, çocuk bu filmin ana meselesi öğretmen ve çocuklar dolayısıyla orada yetişkinlere çok fazla alan yoktu yani hikayenin dağılması ihtimali vardı o yüzden yetişkinlere çok fazla yer yok sınıfa girdiklerinde yani bir veli toplantısı olduğunda öğretmenle beraber bir anlamları var Evet işte çocuklarına bir şey öğreteceklerse, işte ya da kalem olacaklarsa, ya da karnelerine bakacaklarsa, bir anlamları var yetişkinlerin. Ee, ana ekseni öğretmen ve çocuklar hikayen. 70 saatlik çekim demiştiniz daha önce konuşurken çok uzun bir şey değil aslında. Yani bu tarz belgesellerde çok daha uzun malzeme oluyor kurgu süreci ne kadar sürdü ve değişiklik oldu mu yani sonuçta film bize dört mevsimi gösteriyor ama sizin buna hakikaten içeride olanların birebir buna uyması zorunlu değil sonuçta bir şey kurgularken çok büyük değişiklikler yaşandı mı yoksa aşağı yukarı kronolojik sıra uygun mu gidiyor yani Temelde kronolojik sıra gidiyor ve biz her çekimden sonra işte döndüğümüzde geri bunları bilgisayara aktarıp işte kaba bir montaj yapıyorduk. Sonra Haziran ayının sonunda elimizde 3 saatlik bir kaba montaj vardı. Sonra o malzemeyle Thomas'a gittik editörümüze ve onunla işte tekrar gözden geçirip işte belki hani ee, var olan sahne yerine daha güçlüsü varsa çünkü bu bahsettiğimiz 70 saatlik malzeme aslında çoğu tekrara dayalı mesela bu tekrarlanan şeyler arasında en güçlü olanı hani seçmeye çalıştık en işlevsel olanı seçmeye çalıştık ve çok radikal bir değişiklik yok benim hatırladığım Çocuk, hangi çocukları seçeceğimizi başta bilmediğimiz için ilk önce öğretmeni seçmiştik ee, bir hafta falan sürdü o şey Çocukları seçmeye hangi çocuk olacak yani Zülküf'ü bulma, Rojda'yı bulma e, O süreç biraz uzayınca Mesela hazırlanmalarını çekmemiştik e, sonraki, Sonradan çektik onları ama başa koyduk bile O tip şeyler var tabi Montajın gücü e, Bir de film çok farklı hisler uyandırıyor insanda Ben hani şu ana kadar iki kere izledim ve ilk izlediğimde belki 4 Çocuklara çok kendimi kaptırdım ve çok heyecanlı ve çok daha pozitif e, şeyler hissettim. Çünkü gerçekten çok heyecan vericiler. E, öğretmenle o yaşadıkları süreç, bütün ilişkileri, hani o ilişkinin kuruluşu ve o yakınlaşmaları. Ama ikinci izlişimde filmi... E, daha başka bir umutsuzluk karamsarlık geldi içime yani e, yaz tatiline giriyorlar öğretmen memleketine gidiyor herhalde bir sonraki sene dönmek üzere Hani yaz boyunca işte ödev yapın derslerinize çalışın kitap okuyun gibi terkinlerde bulunuyor. İlk galiba nedense çocukların bunu yapacaklarına inanmak istedim. <gülüyor> Öyle bir his vardı ama ikincisinde yani tarlaya gidecekler, kardeşlerine bakacaklar, anne babalarına yardım edecekler e, belki de o bir sene boyunca öğrendik unutup gidecekler mi? Nasıl olacak? Çünkü son sahnede e, kendi yerlerinde Kürtçe konuşarak oynamaya devam ediyor çocuklar ve de hani e, pratik yapmadan yabancı dil öğrenmek kolay değil. E, bütün bunları birden düşününce ikinci izi işte başka hislerle çıktım dışarıya. Yani insana çok farklı noktalarda farklı hisler aktarabilen bir yapısı var. Yani. E... Tabii seyircinin nasıl algıladığı çok önemli. Şimdi mesela bazıları şey diye bakıyor, aa çocuklar öğreniyorlar. Yani e, filmin sonunda hala cevizin ne olduğunu bilmiyorsa çocuk ya da öğretmeni e, kitap okuyacak mısın dediğine hayır diyorsa... Çünkü bildiği birkaç kimden bir tanesi evet yedi hayır ve karşılığı o anda onu seçiyor. Yani %50 %50 hangisini atarsam ne tutacağı belli değil. Hayır diyor ve o anda anlıyor ki yanlış bir şey söyledi yani. Dolayısıyla e, hala anlaşamadıklarını biz bir kere sonunda onu söylemek istedik. Çocukların e, son sahnede de hala kendi dillerine konuşuyor olmaları, onların e, yeni tanıştıkları dille hala ilişki kurmadıkları, sonucunu çıkartıyor. Dolayısıyla beslenemedikleri bir şey yok. Onların e, beslenemedikleri için de yazın başka bir verimle çalışmalar falan filan mümkün değil. Onlar kendi hayatlarını devam edecekler. Ta, ta ki yeni bir zorunluluk e, ortaya çıktığında o çanta asıldığı yerden çıkartılacak ve okula yeniden gidilecek. E, bu da işte eğitim sisteminin problemlerinden bir tanesi. Yani biz aslında bir taraftan eğitim sistemine de göndermelerimiz var filmin içinde. Onun e, görü, görülebilmesi için birazcık daha böyle derin okumalar yapması lazım. İşte sen ikinci izlediğinde başka bir yere kapılıyorsun. Üçüncü, dördüncü belki. E, umarım insanlar izlemekten bıkmazlar filmi. Ben bir daha izledim ve bugün sıkılmadım. yani Güzeldi. <gülüyor> şey e, sanki Emre sizin söylemek istediğiniz bir takım mesajları öğretmen aslında söylüyor gibi büyük ihtimalle önceden planlanmadı eline bir senaryo vermediniz ama e, beklenen şeyleri söylüyor hani annesiyle konuşurken hiçbir şey yok diyor yani burada hiçbir şey yok dolayısıyla o eğitim sistemini tartışırken hani bir eğitim sistemi tek başına da bir şey değil aslında yani onu destekleyici bir sistem olması lazım ortada ve hiçbir şey olmayan bir köyde Tek bir öğretmen tek başına bütün sınıfların bir arada okuduğu küçücük bir okulda ne kadar muktedir olabilir, ne kadar e, elinden bir şey gelebilir. Bunu da tartışmaya açtığınızı düşünüyorum bu filmle. Tekrar et dediğimiz ya da oyna dediğimiz hiçbir şey yok Emre'ye. Hani bunlar tamamen doğallığında gelişen, ondan tek istediğimiz şey şuydu. Yani olabildiğince doğal ol ve bizi yok say hani o çekimler sürecinde. Ee, telefon konuşmalarında bir iki yerde birebir o anda söylemese de onları başka yerde söylemiş oluyor ama ve hani onu oraya e, montajda koymuş oluyoruz ama bunlar Emre'nin dile getirdiği şeyler yani o, o başta şey, Orhan'ın açıkladığı şey, Orhan seçmem, şey e, Emre'yi seçmemizin nedeni bu. Yani duygularını bu kadar rahat ifade edebildiği içindir. Evet yani Emre 20 yaşında mezun olmuş üniversiteden yeni geliyor. Çünkü devlet ona demiş ki git orada bir köy var ve bu çocuklara Türkçe öğret. O çocuklara da diyor ki, ya orada bir okul var, gelin Türkçe öğrenin. Yani kimse tercih etmemiş bunu. Hani Emre 4 yıllık üniversite eğitimi boyunca böyle bir eğitimden geçmemiş. Ona bir Kürt göğüne gideceğini söylememişler bile. Dolayısıyla aslında burada sisteme dair temel bir çarpıklık var bu eğitim sistemine dair. Yani kimsenin tercih etmediği, hiçbir şey değiştirmedi, iki tarafın da kurban olduğu bir durum söz konusu. Emre şu anda askerde galiba onun da bir şey yapalım, okul devam ediyor. Şu anda başka bir öğretmen mi var orada? Yani çocuklar ne durumda? Emre bizden sonra bir yıl daha kaldı ve bu yaz askere gitti. Şu anda işte Kıbrıs'ta askerlik yapıyor ve okul kapalı. Oraya yeni bir öğretmen göndermemiş devlet. Şubat'ta döndüğünde kaldığı yerden devam edecek. Orada aslında Emre'nin dediği bir şey de benim dikkatimi çekti. Ben bu sene Türkçe öğreteyim. Gelecek sene okuma yazma matematiğe geçeriz. Gelecek sene birinci sınıfta giren çocuklar ne olacak? Her sene aynı hikaye bir şekilde <gülüyor> tabii onu o anda hesaplamıyor ama ertesi yıl bir otuz tane daha çocuk geliyor. Yani bana yanlış söylemediyse eğer yetmiş tane birinci sınıf başladı dedi. Yani öyle bir şey aktardı ama şeyden, yani önceki yıldan daha az değil kesinlikle yani. Dolayısıyla çocukların matematik öğrenmeleri başka bir şey öğrenmeleri her sene erteleniyor yeni gelenlerle. Dolayısıyla çocuklar aslında hiçbir bilmeden bazıları belki okula da devam etmedikleri için Türkçe bile öğrenmeden çünkü filmin içinde bir adam diyor ya işte ben 10-15 yaşından sonra öğrendim. Nedenlerinden bir tanesi de o yani. Bir şekilde çalışmak zorundaydı başka bir şey. Okula devam etmediği için aslında Türkçe bilmeden de ilkokulu bitiriyor yani. Başta ödülleri biraz söylemiştik. Bir sayar mısınız şimdiye kadarkileri? İlk ödül Zagreb'ten geldi. Daha sonra Adana'dan iki ödül var. Jüri büyük ödül, İlmaz Güney özel ödülü ve Siyat Sinema Eleştirme Derneği en iyi film ödülü. Saraybosna'dan bir ödül var Romanya'dan var İşte bu hafta Abu Dhabi ve Aynı gün hatta Abu Dhabi ve Altın Portakal en iyi ilk film var Bundan sonra Filmin uğrayacağı duraklar neler 3 aşağı 5 yukarı bellidir sanıyorum Katılacağı festivaller Şimdi Festival trafiğinden çok artık Seyirciyle buluşmayı önemsiyoruz yani Festival yolculuğu aslında seyirciyle buluştuktan sonra bitiyor benim açımdan biz artık kendi festivalimizi yapıyoruz yani şehir şehir dolaşıp seyirciyle buluşup onların kafalarında oluşan soruları tartışmak beraber tartışmalarını sağlamak çünkü bizim yetim sadece film yapar olmak değil birazcık da bu tesadüfi değerlendirip insanların kür sorununun ne demek olduğunu ...nereden başladığını görmeleri için bir fırsat yakaladığımızı düşünüyoruz. Bu filmi yapmanın bizim açımızdan... E, ...biz yaptık oldu bırakalım kendi halinde ne varsa ne hale varsa görsün değil. E, asıl e, mecrası yani seyirciyle buluşma noktasını... ...daha çok önemsiyoruz en başından beri ve bütün çabamız bu yönde. İkimiz ayrı kollara ayrılıyoruz. E, Ankara'dan sonra ben e, İzmir'e, Eskişehir'e, Bursa'ya gidiyorum. Özgür, Mersin, Adana, Diyarbakır, Batman'a gidiyor. Ee, i̇lk vizyon için. Sonra ikinci vizyon için e, planlamamızı yapmadık ama Urfa'ya gideceğiz. Van'a gideceğiz. Ee, belki talep olursa yani seyirci giderse ve isterse şu anda önümüze görünmeyen iller de olabilir. Mesela Antalya olabilir. Ee, Karadeniz'de bir yerler olabilir. Ama şu anda onlar net değil peki çok teşekkür ederiz ee, yani hem festival hem gösterim açısından bol şans diliyoruz zaten şansa ihtiyacı da yok insanlar birbirlerine söylemeye daha İstanbul'da festivalde gösterildiğine başladılar ee, yolunuz açık olsun Evet, e, iyi yolculuklar diliyoruz. Şeyde çok güzel e, gösterimlere katılmak üzere e, iki kişi yönetmenin faydaları belki de bölünüyor olmak. <gülüyor> iyi yolculuklar diliyoruz. Teşekkürler. İki Dil Bir Bavul'un yönetmenleri Orhan Eskiköy ve Özgür Doğan'la yaptığımız söyleşiyi dinledik. Programımızın da sonuna neredeyse geldik. Evet, İki Dil Bir Bavul son olarak Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi ilk film ödülünü aldı 46. festivalden festivalin en iyi film ödülü ise Bornava Bornova ve Kozmos filmleri arasında paylaştırılmıştı. Evet, diğer ödüller de aşağı yukarı onlar arasında paylaştırıldı. Ben de geçen hafta başka bir festivaldeydim. Varşova'daki 25. Varşova Film Festivali'ndeydim. Kısaca ondan da bahsetmek istiyorum. Geniş bir rapor pek olamayacak bugün ama orada da çeşitli yarışmalar vardı. Uluslararası yarışmada en iyi film ödülünü Lourdes kazandı Avusturya'dan. Jessica Hausner'in filmi. E, jüri ödülü ise La Passion de Gabriel'e Gabriel e gitti. Luis Alberto Restrepo'nun filmi Kolombiya'dan. E, birinci ve ikinci filmler yarışması vardı. Orada da e, İsrail'den Cennet'te 7 dakika. Ki bu film ekiminde gösterilen cennette 5 dakika ile hiçbir alakası yok ve e, Bulgaristan'dan Eastern Place şark oyunları ki o da film ekiminde gösteriliyor e, bu iki film ödülü aldılar Free Spirit Özgür Ruh yarışmasında da Purgatorio Meksika'dan Roberto Rocinaya'nın filmi ve e, Bad Day to Go Fishing Balık avlamak için kötü bir gün filmi Alvaro Brechner'in Uruguay'dan ödülü paylaştılar ee, en iyi belgeseli "Desko Anatomic War aldı. Estonya'dan Jack ve Kier Arman'ın filmi. Ben de Fibreski jürisindeydim. Sinema yazarları Birliği'nin jürisinde. Biz ise ödülümüzü ev sahibi ülkeye verdik. Polonya'nın e, Oscar aday adayı Reverse Reverse Boris Lankoş'un filmiydi. Evet bir sinefilin daha sonuna geldik. Program destekçimiz Yüksel Aksu'ya çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca teknik masada da Erkan'a çok teşekkür ediyoruz. İyi seyirler. İyi hafta sonları. Sinefil. Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve guru Seven.